Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Zehra Yüksel'in kampanyasıyla başlıyoruz bugün programımıza. Kampanyasında giderek artan insana, hayvana ve doğaya karşı işlenen suçlara vurgu yapan Yüksel, çocuklarımıza hayat bilgisi dersine ek olarak insanlara, hayvanlara ve doğaya sevgi, saygı ve empati dersi verilmesinin geleceğimizin toplumu açısından vahşet olayları azaltacağını düşünüyorum. Bu dersi alan çocuklar da ileride anne ve baba olacaklar ve kendi çocuklarını daha vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetiştirecekler. Daha güvenli ve huzurlu bir ülke için imza desteği verir misin diye soruyor ve destekçilerini arıyor. Zehra Hanım'ı haklı çıkarır, haberler geliyor bir süredir Ergene Nehri'nden. Bu nedenle Yeşil Masa adlı Change.org kampanyacısına kulak veriyoruz. Şimdi de Ergene Nehri kanser saçıyor. Çerkezköy ve Çorlu'daki sanayi tesisleri nehri kirletmeyi sürdürürken bölgede yaşayan insanlar sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ülke genelinde kanserin en sık görüldüğü bölgelerin başında Trakya var. Yaklaşık 2000 sanayi tesisi Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin can damarı olan 283 kilometrelik Ergene nehrini her gün zehirlemeye devam ediyor. Trakya'nın verimli tarım arazileri nehrin kirli sularından olumsuz yönde etkinirken, bölgede kanser vakalarında da adeta bir patlama yaşandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Balkan Onkoloji Hastanesi'nin verilerine göre Trakya bölgesinde yılda 3000 civarında kanser vakası görülüyor. Türkiye genelinde Kanser'in en sık görüldüğü bölgelerin başında da artık Trakya geliyor diyor. Kullanıcı başlattığı kampanyasında 2011 yılında uygulanmaya başlanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında nehrin suyunu hem kullanan hem kirleten sanayi tesislerine ağır para cezaları getirilmişti. Ancak kirleten öder anlayışı nedeniyle nehrin temizlenmesi mümkün olmadı. Sanayi tesisleri parasını ödeyip nehri kirletmeye devam ediyor diye ekliyor ve kampanya destekçilerini bekliyor. Sırada bireysel bir hak arama mücadelesi var. Su İnce'nin kampanyasıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan öğrenci tutuklandı. Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan öğrenci Şubat ayında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Budanya'daki yerleşkesindeki dersi sınırı arasında polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret ve örgüt propagandası suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği Mudanya Suç Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı diyor ince ve kampanyasını şu şekilde bitirmiş Gizem Yerik serbest bırakılsın. Bir başka bireysel hak arayışı da Van'dan. Van 100. Yıl Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencisi Gökhan Aydemir bir sinevizyon gösterisi yaptığı gerekçesiyle atıldığı yurduna geri dönmek istiyor. Bir sene önce Van Erkek Yurdu'nda öğrencilerin düzenlemiş olduğu bir sinevizyon gösterisini izlemeye gittim. Yurtta izinsiz sinevizyon izleme gerekçesiyle yurttan atıldım ve almakta olduğum öğrenim kredisi kesildi. Maddi durumum el vermediği ve kalacak yerim olmadığı için final sınavlarına bile giremeden okulu terk etmek zorunda kaldım. Şu an geçici olarak inşaatlarda çalışıyorum. Düğün salonunda fotoğraf çekerek ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum. Yurt kurallarını hiçbir şekilde ihlal etmememe, illegal herhangi bir eylemim olmasına rağmen, sadece sinevizyon izlediğim için yurttan atılmam tamamen yurt yönetiminin keyfi tutanakları doğrultusunda gerçekleşmiştir, diyor. Ve bir kampanyaya karşılık açılan başka bir kampanyaya devam ediyoruz. Kadıköy Belediyesi'nin billboarduna asılan LGBTİ afişinin kaldırılmasına yönelik başlatılan kampanyanın, Barındırdığı sorunları dile getiriyor hasbiye günahçı. Kadıköy Belediyesi sınırlarına asılan LGBTI yani eşcinsel kadın ve erkek biseksüel trans ve interseks bireylerin toplumun her kesiminde ve her yerde olduğu dolayısıyla 8 Mart yürüyüşüne de katılacağını anlatan afişe karşı nefret dolu bir kampanya başlatmak bize yönelecek şiddeti de beslemektedir. Bir şeyi beğenmediğinizde kafanızı çevirip yoluna devam edebilirsin. Üstelik beğenmediğiniz billboard size nefret et demiyor sadece. Biz her yerde varız diyor. Kampanya başlatanın buna karşılık indirin ofisi diye Kadıköy Belediyesi'ne çağrısı toplum için bir kötülüktür demiş bu kampanyasında. Sırada Sağlık Bakanlığı'nın dikkatine sunulmuş bir başka kampanya var. Duygu Okşar bu kampanyasında biz kan sulandırıcı ilaç kullanılan kişiler olarak şeker ölçüm cihazı gibi kolay ölçüm sağlayabilen bir cihazın bize sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü risk altında yaşıyoruz. Biz her an Kanama riski olan ve ilaç ölçümü düzensiz olduğunda pıhtı, emboli vesaire gibi durumlarla karşı karşıyayız. Bir firma bizim için bu cihazı testten geçirdi ve gayet uyumlu bir cihaz. Biz de şeker hastalarının kullandığı kolaylıktan faydalanmak istiyoruz diyor. Nedeninin de çünkü bu cihaz kitleleri çok pahalı, sürekli almamız imkansız ve madden sıkıntılı bir durum. Biz şeker hastalarından daha zor bir durumdayız çünkü bazen haftada dört kere kan vermek zorundayız diye açıklıyor durumu. Şimdi de Brezilya'ya uzanıyoruz. Başarıya ulaşmış bir kampanya var. Kampanyacı Diego Belmonte, annesinin çok ağırlı ve zor geçirdiği hastalık sürecinde sağlık sisteminin ağır işleyişinin değişebilmesi için bir kampanya başlatmış. Kısa sürede 50 binlere dayanan destekçisi var şu anda. Birkaç aylık mücadelenin sonucunda Diego'nun annesi Klesnia ameliyatını oldu. Ve her geçen gün daha iyiye gidiyor kendisi sevindirici bir haber tabi Brezilyalardan. Şimdi Antalya ile devam ediyoruz. Şafak Cıvıl kampanyasında bel dibinde şahit olduğu bir hayvan istismarı konusunda yetkililerinin açıklama yapmasını bekliyor. Cıvıl kampanyasında Antalya bel dibinde gecenin geç saati kimseye gözükmeden beyaz bir arabanın arkasında bir yavru kaplanı zincire bağlı bir şekilde bir yere götüren bir genç Şahıs görülmüştür. Şahıs kaplanla ilgili gerekli izinleri aldığını söylemiş ve zincire bağlı kaplanı birçok insanın ve hayvanın yaşadığı bir bölgede bir zincir ile ucuna et takılmış bir sopa yardımıyla ara sokaklara götürüp gözden kaybolmuştur, diyor. Cıvıl bu durumun araştırılıp sonuca ulaştırılmasını istiyor yetkililerden. Son olarak Ankara'dan Bilkent Üniversitesi öğrencisi Semih Açıkgöz'ün kampanyasına kulak verelim. Açık köz üniversitenin spor salonlarının yetersizliğinin altını çiziyor ve okul yönetiminden bu konuda bir adım atmasını talep ediyor. Uzun zamandır öğrencilere hizmet veren yurtlar spor salonu artık öğrenci yoğunluğunu kaldıramamakta. Öğrenci sayısı salonun kurulduğu günden bugüne kat be kat artmış durumdadır. Spor salonları kullanımı öğrenciler arasında her zaman olduğundan daha da yoğun bir durumda. Sürekli yaşanan yoğunluğun önüne fitness sporunun birçok temel hareketinin yasaklanmasıyla geçirmeye çalışılmakta diyerek sorunu dile getiren açık göz sözlerini dünya sıralamasında ön sıralarda yer almak adına atılımlar yapan üniversitemizde birçok öğrencinin aktif olarak kullandığı spor salonunda da yeniliğe gidilmesini istiyoruz diye noktalamış bu kampanyasını kendisi. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için...